with <laughs> it. Abiler, bir tane kardeşim geçenlerde bana bir soru sordu. Dedi ki abi ben şimdi bu dünyada ne yapsam, ne etsem, kendimi yırtsam, paralasam, gebertsem bir sahabeye yetişip bunu geçemez miyim? dedi. Biz de dedik ki bu konuyu bir ele alalım dedik. Yani Fatih abi şimdi senin eski hayat malum. Şimdi yeni hayatta yardırıyorsun. Şimdi sen ne yaparsan bir sahabeye geçebilirsin ya da böyle bir imkan var mı? Bundan önce birkaç tane sahabeyle ile giriş yapmak istedim Fatih. Nuiman diye bir sahabe var. Duydun mu hiç Fatih? Nuiman bin am. Bu sahabenin hususiyeti. Var. çok müzik bir sahabe abi acayip tabi döneminde peygamber aleyhisselam zamanında uyman abi içki içiyor öyle başlıyor işe tabi peygamber aleyhisselam getiriyor anlatıyor ceza veriyor bir türlü yaramıyor abi İçkiye devam ediyor tabi sürekli efendimizin yanına git gel git gel yapınca hazreti ömer de adam sinirleniyor bela okuyor uymana daha sonra peygamber aleyhisselam diyor ya ömer ona bela okuma o allahı ve resulünü çok sever diyor abi çok da müzik bir sahabe bir gün Hazreti Ebubekir yola çıkacak. Yanına Sube'i alıyor, bir de Nüymanı alıyor abi. Tabii yolda Hazreti Ebubekir bir yere gidiyor, Nüyman acıkıyor. Ya diyor yanındakine, bana bir azit yemek falan bir şeyler Vallahi Hazreti Ebubekir emretmeden sana zırnık vermem deyince bu doluyor abi. Lan diyor ne yapayım ben bundan intikam alayım. Bakıyor uzaktan kervan geçiyor. Gidiyor kervanın yanına, ''Ya diyor, elimde çok sağlam bir köle var, satsana alır mısınız?'' diyor. <gülüyor> ''Kervandakiler diyor, alırız.'' diyor. ''Ama niye bu kadar pahalı?'' diyor. ''Ya benim Arap köle çok akıllı.'' diyor. ''Hatta bak akıllı olduğunu ispat edeyim, siz onu alınca ben özgürüm.'' diye bağırmaya başlayacak diyor. ''Sizi de kandırmaya çalışacak.'' diyor. ''Adamlar olur.'' diyor anlaşıyor. Abi bir çullanıyorlar buna. Bu bağırıyor ''Ana hır, ana -hör, diye. ''Sahibim bunu söylemişti.'' diyor abi. <gülüyor> Daha sonra Hz. Ebubekir Bekir geliyor. Ya ne oldu falan basıyorlar kervana gidiyorlar abi ya diyor şöyle böyle yanlış oldu parayı veriyorlar da adamı geri kurtarıyorlar abi. Yani o kadar muzik bir sahabi ki abi Nuiman tabi bunun yanında da Civanmertli, Bedir, Ubud, Hendek her birinde bulunmuş yani Peygamber Aleyhisselam'ın yanından hiç ayrılmamış bir sahabe. Şunu görüyor insan hakikaten Nuiman'la beraber yani her zaman Böyle demek değilmiş olay. O kadar fazla rengimiz var ki abi. Bunları sahabeleri tanıdıkça öğreniyor inşallah insan. Ben kitap da önerebilirim. Yusuf Kandah Levin'in hayat Sahabe eğer okumak isteyenler olursa gerçekten tanıdıkça öneriyor ve diyor ki bu işe kaynağı nedir diyor. Bak abi bir insan düşün. Peygamber aleyhissalatu vesselam gün boyu mütebessim, hep <gülüyor> tebessündü, gece sürekli gözünde gözyaşı. Bir tane küçük çocuk gelse civciv ölse ona tazeye gidecek kadar alçak gönüllü ve Hz. Ali'nin tabiriyle biz savaşta ne zaman korksak bunlar Kasım'a geçerdik diye de baba yiğit cengaver civan verdi. Bütün bu vasıfları cem etmiş bir peygamberin ümmeti hatta sahabisi tabii ki de bu kadar renkli olacaktı ama bu mu imanın abi. Bir yerde tadı gidiyor. Ne zaman? Hazreti Ali döneminde fitne ve fesat girdikten sonra, ümmetin arası birbiriyle bozulduktan sonra biliyorsunuz Cemal Vakası vesaire Nuhiman'ın bir daha hiçbir zaman gülmediğini rivayet ediyor kitaplar abi. Ümmeti o kadar hissedip, o kadar duyarlı bir sahabe ki, ümmeti fesada uğradığı zaman o da artık abi bir daha gülemiyor. Sadece Nuhiman da değil, bizim rengimiz çok fazla. Bir gün Hazreti Ömer Fatih abi namazda, namazı yanlış kılınca biliyorsunuz, Sehif secdesi yapılır. Namazda sehif secdesi yapıyor. Tabi abi sahabe böyle bir şeye alışkın değil yani Hazreti Ömer sehif secdesi yani. Hiç bağdaştıramıyorlar abi. Gidiyorlar yana ya Ömer az önce namazda sehif secdesi yaptın. Hayırdır ne oldu dediklerinde Kardeşim o an zihnimde İran'a ordu gönderiyordum diyor abi. O kadar ciddi bir ümmet politikası, öyle gaye hayal içlerine oturmuş ki abi Başka bir şey koklayamaz hale geliyorlar. İklimleri sürekli bu yani. Ve biz bu insanları tanıdığımız için gerçekten şahin ağabeyi şeref duyuyoruz. Sa'd bin bu Vakkas var biliyorsunuzdur bu sahabeyi. Peygamber aleyhisselamın o ok katıcı ağabeyi. Oku çok güzel atıyor. Peygamber aleyhisselam hatta kimseye demediği bir şey diyor. At anam babam sana feda olsun diyor. Yani o kadar övüyor ki. Ama imtihansız olur mu Turgay abi? Olmaz. Sa'd'ın daha bir imtihanı vardı abi. İman ettiğine annesi razı olmuyor. Ve ne yapıyor biliyor musun abi? Bak biz 1400'ü sonra görüyoruz. Annesi açlık grevine giriyor. Sebebi oğlun iman etti. Diyor ki ben öleceğim sen geri döneceksin. Olmaz bu yolda diyor abi. Daha sonra saat yanına gidiyor abi. Kavleleyinle Anneciğim Değil bil Yüz kere dahi ölsen Ben bu yolumdan dönemem diyor. Hatta hadiseden sonra Ankebut 8. ayet iniyor. Bir araştırırsanız görürsünüz. Anne babaya güzel davranmak gerektiği. Ama yine de asla bu yoldan dönmemek gerektiğini mana olarak veren bir ayet. Mutlaka ona da bakın abi. Tabi sahabe böyleyse sahabeyi tabi, takip eden tabi'in, onları takip eden tebe-i Yani akıllara zarar. Turgay abi gerçekten soru şuydu ben onu da hatırlatayım. Abi biz hiç imkanı var mı sahabelere yetişip geçebilir miyiz? Şimdi bu anlattıklarıma bak bakalım geçebilir misin? İmam abi Ebu Hanife zamanında, Ebu Hanife'nin imamlarından biri Esved bin Yezid, duydunuz mu hiç abi? Yani öyle bir zat ki abi Esved bin Yezid, ölmesine ramak kala koltuğunda titremeye başlıyor abi. Yanındakiler geliyor, ya Esved bu kadar titreme, ne oldu hayırdır, günahlarından mı korkuyorsun diyor. Ne günahı, bir adam imansız giderim diye korkuyorum diyor abi. Vefat ettikten sonra bir dostunun rüyasına giriyor. Dostu inanamıyor. Öyle bir yerden ki Esvet İbni Yezid. Ya Esvet burası neresi diyor. Vallahi peygamberlikle arama dört parmak mesafe kaldı diyor. Şimdi ben bir daha sorayım. Yetişebilir misin? <gülüyor> Buyur bir beraber bakalım yetişebilir miyiz? Bak çok ilginç bir şey anlatacağım. Koyuncu senle gidelim mi? Ben seni alsam. Ağzını yüzünü dağıttım kabul mü? Üstünü başını yırttım paramparça Yanına gidip borç alabileceğin bir adam bile bırakmadım Devam edeyim mi abi? Halundan da ayırdım Çocuğundan da ayırdım Eş dost akraba kim varsa ondan da ayırdım Seni evinden de koydum arabanı da aldım üstün başın paramparça Daha öğle yemeğini bile yemedim Seni buradan aldım Hong Kong'a kadar sürgün ettim Bana mutlu olduğunu iddia edebilir misin? Edebilir misiniz abi? Soruyorum bu kadar sizi debdebeye soksam bana mutlu olduğunuzu Ahmet iddia edebilir misiniz? Peki bir gidelim 600'lü yıllara. Benim bahsettiğim olayların misli mislisi o dönemde oluyor muydu Seyyid abi? Oluyordu. Peki biz o döneme ne diyorduk? Aslı saadet. Aslı saadet. Aslı. Ne? Aslı saadet. Bu kadar zulmün çekildiği bir döneme saadet aslı demek biraz garip değil mi? Demek ki saadet dediğin görsellerde ve maddelerde kaybolmuş bir olgu değil. İman çekirdeğinin film, filizlenmesiyle elde edilen bir olay. Eğer öyle olmasaydı, bu kadar sıkıntılı dönemler geçiren sahabe-i kiramın o asla saadet aslı demesi, aklın kabulüne aykırı olurdu be abi. Şimdi konuya başlayalım. Bizler neden sahabelere yetişemiyoruz? Aslında az önce verdiğimiz örnekler bile abi. Ben eskiden neden sahabelere yetişemiyoruz? Ya da özür dileyerek söylüyorum, neden Hz. Muhammed peygamber ya da diğer insanlar peygamber değil? Sizin de belki aklınıza geliyordur böyle sorular. Bu sorular gelince Şahin abi sürekli araştırdım. Teorik araştırdım, araştırdım, ispatlarına baktım, delillerine baktım, baktım, baktım, baktım. Kendimi tatmin ettim, daha sonra bir siyer kitabı okudum Fatih'e. Yani Efendimiz'in hayatını anlatan. Dedim ki Mehmet, araştırdığım her şey gevezelikmiş, şu hayata baksaydın. Bu hayatı ikinci bir insanın yaşayamayacağını zaten anlar, iman eder ve neden onun peygamber olduğunu anlardım dedim abicim. Sohbet-i nebeviye. Ne demek abi? Mustafa ne demek sohbet-i nebeviye? Peygamber sohbeti. Peygamber sohbeti değil mi? Peki peygamber sohbetinde bulunanlara ne denir Mustafa? Sahabeler. Sahabe. Demek ki onlardan bahsediyor. Gelin abi sizlerle ceziret Arab'a gidelim. Ali hoca benimle misin? 500-600 yıllardasın. Tefekkür et. O sıkıntılı ve İslam'ı yaymaya çalışılan o sahabelerin yanında sen de cevit etmeye çalışıyorsun. Ve sohbetine gittiğin bir zat var. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onun sohbetinde bulunuyorsun ve şöyle başlıyor usta. Sohbetine i öyle bir iksirdir ki. Anahtar kelimemiz iksir. Fatih filmlerde iksiri nasıl kullanırlar? sebepler planında yapılması imkansız olan bir şey vardır. Sen o iksirden bir yudum alırsın ne olur abi? Daha sonra avzu ettiğin olay gerçekleşir. sohbeti i ya öyle bir iksirdir ki Bir dakika ona mahzar bir zat. Kaç dakika? Bir dakika. Senelerle seyri süluka Manevi yolculuğa mukabil Hakikatin Envarına Mashar olur. Bak o iksirin tesir etmesi için ne kadar zaman gerekli? Bir dakika. Kimin yanında bulunman gerekli? Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın. Sohbet-i Nebeviye ne derece bir iksiri nurare olduğunu bununla anlaşılır ki. Abiler dikkat iyi verin. Örnek çok önemli konu kaçar. Ha benim benimlesin değil mi? Örnek çok önemli. Peygamber Aleyhisselam'ın sohbetine biz iksir dedik. Doğru mu? İksir ne oluyordu Fatih? Bir hayatı tamamen değiştirecek sebepler planında yapılması imkansız bir hadiseyi gerçekleştiren sıvıya iksir verir. Peygamber aleyhisselatımın bir dakikalık sohbeti iksir diyor burada ve soruyoruz neden iksirdir? Bir bedevi adam, o dönemi düşünün, bedevisi bu döneminin elli psikopatını cebinden çıkarır, hiçbir şeyden korkusu yok abi. Bir bedevi adam kızını sağ olarak defnedecek derecede. Bir kasaveti vahşiyanede bulunduğu halde Fatih ne yapıyormuş o bedeviler? Kızını defnedecek kadar kalpleri katır. Bir saat sohbetin nebeviye müşerref oluyorlar. Daha karıncaya ayağını basamaz bir derecede şefkatil rahimaneyi kesip Bakın abi ben konuyu biraz daha açayım. Haşim abi o dönemde o bedevi aslında insanlar hanımı doğum yapacağı zamanda Dışarı bir çukur kazıyorlar abi. Hanımı koluna takıyor, çukura gidiyor. Çocuk doğdu. Erkek doğdu. Ne ala. Kız doğdu. Çukura atıyor. Diri atıyor, diri Çocuğun var değil mi Turgay abi? Hiç musun? Diri atıyor, diri Üstünü kapıyor. Arkasına bakmadan dönüp gidiyor. Bir vakadan anlatayım mı? İkinci metotları da abi. Kız çocuğunun yedi yaşına gelmesini bekliyorlar abi. Kız çocuğu yedi yaşına geliyor Ali hoca Daha sonra hanımla aralarında bir özel şifre kod var ne biliyor musun? Kızı hazırla dayısına götüreceğim. Kızı süslüyorlar, püslüyorlar, zihnetlendiriyorlar. Daha sonra dışarıda dayısına gideceğim diye böyle derin bir çukurun yanına gidiyorlar Fatih abi Çocuklarda çok merak damarı olur değil mi Fatih abi? Bak olaya bak. Önce baba şöyle eğiliyor Fatih. Daha sonra geri çıkıyor. Çocuk merak ediyor abi. Var mı ağabey çocuğunuz? Çok meraklı değil mi? Babam neye baktı diyor merak ederken itiyor kız çocuğunu orada Toprağı dağıtıyor üstüne Geri dönüyor Şimdi soruyorum o bir dakikaya iksir diyelim mi demeyelim mi? Erkek çocuk oldu hayırlı olsun ha Kız oldu gömdün onu da hayırlı olsun et Seyit abi kızım var değil mi? Tırnağa kanasa ne yaparsın soruyorum. Bak samimi bir soru soracağım. Kızın ingal dedim, morarmaya başladı. Saat gecenin üçü. Hiç kimse sana yardımcı olamıyor. Aşağıda bulduğun arabayı sahibini umursamadan patlatıp, kırıp o kızını hastaneye götürür müsün? Götürmez misin? Var mı ben götürmem diyen? Yok abi haramdır o. Şey yanlıştır şöyle dirim. Olamaz değil mi abi? Bu insanların yaptıkları yanında senin hassasiyetini düşün ve bu insanları karınca ezmez hale getiren bir insan düşün. <Gülüyor> Neden peygamber? Anlıyor musun kardeşim? Peki bir dakikası neden neydi? İksirdi değil mi? O kelime tam güzel oldu mu şimdi? Çok güzel oldu. Devam edelim. Hem cahil, vahşi bir adam. O asrın insanı Bak abi özelliklere bak. Bir gün sohbetin nebeviye mahzar olur. Şimdi kaç gün oluyor? Bir gün sadece. Sonra Çin ve Hint gibi memleketlere giderlerdi. O mütemeddin inatçı kavimlere muallimi, hakayık ve rehberi kemalet olurlardı Ne kadar sohbette kalıyorlar? Bir gün Nerelere gidiyorlar? Çin'e, Hint'e Ben hatim indiriyorum şuradan mı gönderemiyom adamı? Adamlara bakar mısın abi? Bu kadar tesirli bir sohbete iksir denir mi denmez mi soruyorum? Denir değil mi? Bakın abiler veda unutmasında ne kadar sahabe var abi? 100.000 Peki kaç tanesinin mezarı başka ülkede? 90 binin abi. Şu rakamları anlıyor musun ya? Ya biz buraya getiremiyoruz abi ne olan şartlarda. Buraya getirirken canımız çıkıyor. Peygamber ne kadardı sohbet? Bir gün. Bir gün sohbet ediyor hanım var var mı? Var. Çocuk? Var. Kurulu düzen? Var. Geçimini sağladığı bir iş? Var. Bak abi şu an sen işini bıraksan tanıdık çevre iş bu yine bir tane olursun. O dönemin şartlarını düşün. Bir kilometre yolculuk yapılamıyor. Kurban olayım ya. Bir cümleyle kalbi içminan buluyor. Ülke ülkeye bunlar. Bak gerçekten bir sohbete bile gelip üşenen bir insan sahabeden bahsetmesin. Çok problem yaşar kendi ruhunda. Bak bana geliyorlar abi bazen. Diyor ki kardeşim. Bak o ağağına şöyle. vallahi ben o zaman yaşayaydım en iyi sahabe olurdum diyor. Kardeşim namaz kılıyorsun. Vallah kılamıyor. Ulan namaz kılamıyorsun. O dönemde nasıl sahabe olacaksın? Bir de o dönemde her olan sahabe bir garanti yok ki. Hz. Nuh'un oğlu ne oldu Fatih? Kurtulamadı. Lut Aleyhisselam'ın neşi? kurtulamadı. Peygamber Aleyhisselam'ın amcası kurtulamadı. Yani bunun bir garantisi yok ya abi. Direkt kurtulacağım diye bir garantisi yok. Ama bakın ben size bir örnek vereyim. Vereceğim örnek sahabe değil. Tabi'in değil tebe tabi'in vereceğim abi. Yani onların abi türevlerini. Zeynul abi abidim duymuşsunuzdur. Gecede bin rekat namaz kılıyor abici. Şimdi sen bu soruyu soruyorsun da ben sahabeye yetişebilir miyim ya da ben olsam valla ben de sahabeydim bu dünyada yaşayamıyorum orada sahabeydim. Kendini kandırma abi bugün burada ne yapıyorsan o gün orada da aynısını yapacaksın eminim. Bugün ya komşunun imazına yetişmeyen yahu ne yapıyor acaba bir sohbet açsam gidip evinde bir Kur'an beraber okusam bir iman tazelesek demeyen bir adam Aslı Saadet'te sahabelerin bence kokusunu da duyamazdım birbirimizi bu konularda ablak kandırmayalım, Sıkıntılı. Son bir bölüm daha okuyacağım. Soruyu tekrar alayım. Konumuzu sorusunu edatı musun? Ben bir sahabeye yetişebilir miyim? Ben neden bir sahabeye yetişemiyorum? Tolga abi soruyu tekrarlar mısın? Neden bir sahabeye yetişemiyorum? Neden yetişemiyorum? Birincisi iksirin ebevi. Doğru mu abi? Öyle bir sohbet ediyor ki Peygamber Aleyhisselam Bir dakika ettiği eski adetini değiştiriyor. Bir gün ettiği ülke ülke tebliğe gidiyor. Şimdi abi bunun ikinci sebebin açık oluyor ama inanılmaz garipse. Evet sahabeler madem İslamiyet'in tesisinde, kuruluşunda ve envar Kur'aniyenin neşinde safu evvel, yani ilk safu teşkil ediyorlar. Çok önemli cümle. Tekrar edeceğiz. Ez sebebi kel fa'il sırınca. Tekrar eder misin? Ez sebebi kel fa'il. Türkçesini söyleyeyim tekrar edin. Sebep olan, yapan gibidir. Sırrı tekrar edelim miyiz abi? Sebep olan, yapan gibidir. Sırrınca bütün ümmetin hasenatından onlara hisse çıkar. Bütün ümmetin. hangisi sırdan ağabey? <gülüyor> Türkçesini de alabilir miyim? Sebep olan yapan gibidir. Bak şimdi abi, sen gittin evinde bu gece bin rekat namaz kıldın, gaza geldin alevlendi. Ulan dedim ben evimde duramıyorum, konu komşu davulla uyandırdım, var eve gelin diye. <gülüyor> İçlerinde 5 atayış çıktı, onların da imanına vesile oldu. Yerinde duramadan Hollanda'daki akrabaları aradın lan, hatimi okumazsanız adam değilsiniz bu gece diye. Sana iş yerine gittin abi, çok şeklendin, silah çektin hepsinin kafasına, kaza namazı kalırsa kurşunu sıkarım ve bütün hepsini sevabını aldın ya. Her aldığın onlara da yazılıyor. Sebebi? sebebi sebep olan yapan gibidir. Allah razı olursa bir sevap var mı burada? Var. Peki siz dışarıda birini anlatıyorsunuz, birine getir. hepsi var mı? Var. Bütün bunları topla, 14 asırla çarp. Ne yaparsan yap onlara yazılıyor abi. <gülüyor> Hangisinden mahsum? Es sebebi kayfa. Yani neydi Fatih? <gülüyor> sebep olan yapan gibidir. Şimdi ben soruyorum, var mı abi geçmemizin imkanı? Madem her yaptığımız onlara yazılıyorsa var mı içeride abi aşerey mi beşere <gülüyor> artı bir yani on cennetle müjdeli hani bir de ben var mı abi böyle imkan yok bu sebeplerden dolayı ne yaparsak yapalım bir sahabeye geçemeyiz ama Turgay abi hazır mısın aması geliyor Turgay abi kartalın gözü mü daha iyi görür senin gözün mü? Kartalın. Peki kartal mı daha değerlidir bir insan mı? İnsan. Hususi cihetlerde sahabe geçilebilir özel durumlarda. 1-2 huy olarak diyorum. Mesela o asrın müceddede gelir bir özelliği vardı sahabeden üstündür. Ama toplamda geçmenin imkanı yok. <gülüyor> Nasıl kartalın gözü seninkinden üstündür ama totale aldığında ne oluyor Şahin abi? Asla bir kartal bir insan etmiyor abiler. Bu yüzden iki sırdan. Sohbetin ebeveynin iksir oluşu ve sebep olan yapan gibidir. Sırrından dolayı bizlerin bir sahabeyi yetişme imkanı yok. Benim sahabe sohbetleri anlattığımda Fatih abi üzüldüğüm tek bir konu var abi. Anlatıyoruz, şekleniyoruz, gaza geliyoruz sonra ne oluyor biliyor musun Yunus? Çizgi film izlemiş gibi eve gidince sönüyor gidiyor abi. Sahabe sohbetleri yaptığımız dönemlerde İnsanların o heyecanının sönmesi ya da madem o öyle yapıyor ben şu kadarına başlamam lazım dememesi benim çok üzücü bir yanım abi. Bunun sebebi de şu, bizler toplum olarak Fatih abi heyecanlarımızı, hüzünlerimizi hep kalabalıklarda yaşadığımızdan dolayı kaderin bizimle birebir ilgilenebildiğini düşünmüyoruz diyoruz ki canımız alınacağı zaman toplu gelip alınacak. Bir musibet geleceği zaman toplu gelinip alınacak diye bir vehme kurutuya kapılıyoruz. Bir gün, hasta yatağında, <gülüyor> sarson nefesini çekerken, en sevdiklerinin dizine başını yasladığın o anda, dünyanın en iyi 10 tane doktoru başına üşüşmüş seni kurtarmaya çalışırken, Şekli bir şekilde can verdiğini anlarsın ki kader seninle birebir ilgileniyor. Bugün burada ne yaparsam asıl saadette de onu yapardım. Hiç goya, goya gerek yok babaca. Allah rızası için El Fatiha, mesela. Abiler üçüncü sohbetimiz var. Hanımlara mesaj atın da ben Mehmet Ağ bırakmayayım. <gülüyor>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 Yeah, yeah.